muhterem mümkünler bir anlamda dünya bir bayram yedi bir şerayin dekaru var ziyneti var insanı celbediyor belki de bütün yaratıklar içerisinde dünyaya en meftun olan insan ayrılmak ona zor geliyor o saati rahmeti kulle şeyh rahmetiyle şahit kuşatan Allah Azze ve Celle'nin bize anlattığı o merhamet tasavvuruyla insanın yeryüzünden ayrılmasını nasıl izah edeceksiniz? Kur'an-ı Hakim'e baktığımız zaman karşınıza şöyle bir izah çıkar İnsanoğlu o çok sevdiği farklı muhabbet beslediği dünyanın ayrılık vakti geliyor Ayrılmak istemiyor. cenab hakkında merhameti var. Peki hadise nasıl neticelenecek? İhtiyar hale geliyor. Gittiği yerlere artık gidemiyor. Konuştuklarını konuşamaz oluyor. Diyor ki, yoruldum artık, usandım. Ötede bir mola yedi varsa, asıl vatan da ahiretse, o zaman ölümü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en yüce dosta ulaşmanın bir vasıtası, vesilesi olarak görmeye başlıyor. Ölümü özlüyor, ölümü seviyor. Ya da acılar, belalar makşerinde. Çıkamıyor bir türlü içerisinden, öteye dönüyor, beliye gidiyor, bütün yollar kapalı. Yavrusu çocuğu su diyor, süt diyor, ekmek diyor baba olarak. Su getiremiyor, ekmek getirilemiyor, süt getiremiyor. Esma bint Umeysi radıyallahu anha Bir gün Allah Resulü aleyhisselama geliyor. Acıların ızdıraplarını anlatıyor. Ya Resulallah bunlardan bir kurtuluş yolu yok mudur, çare yok mudur? Aleyhisselatu vesselam buyuruyorlar ki belalar seni kuşattığı zaman seni acıya, seni yüzüne gar ettiği zaman Allahu Rabbi La uşriku şey'a. Rabbim Allah de. Ya mu'in de. Ey misalelere elini uzatan Allah'ım de. Ya müzi de. Ey kimsesizlerin kimsesi olan Allah'ım de ona intica La uşriku şey'a. Sebep daribesinde neler varsa hepsini çıkar ve aradan. Hazreti koridorunu açıyorsunuz. Işte o zaman korkulan ölüm sizin için bir sevgili aralığına geliyor. Baktığınız zaman dünyaya bir seyyar pazar düşününüz. Pazar yeri gibi. Pazara gidersiniz, almanız gerekenleri alıp sonra geriye dönersiniz, evinize gelirsiniz. Orada Onlarla birlikte gitmez, geriye elinize, çocuklarınıza gelirsiniz. Allah Azze ve Celle bizi bir pazar yeri hükmünde olan dünyaya gönderdi. Namazlarınız, oruçlarınız, sadakalarınız, ibadetlerinizle şu pazar yerinden mahkemeyi, i Allah Azze ve Celle'nin huzuruna döneceksiniz. Bir sinema düşünün, beyaz perdede. Çocuklar... Filin en heyecanlı yerinde kesildiği zaman ağlamaya başlarlar. Neden burada bitti diye? İşte dünya bir sinema hükmünde perde kapanacak. Perde kapanınca ağlayanlar olacak. Perde kapanınca Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi gülenlerle olacak. Şimdi dünyaya bunun için geldiniz. Sizden önce binler, milyarlarca defa perdeler kapandı. Bir gün sizin de perdeniz kapanacak. Ya perdenin kapandığı zaman ayaklarınızın üzerinde durabilecek misiniz? Acılar geldiği zaman, ölümle yüzleştiğiniz zaman ya muhiz, elimi uzatıyorum yüreğimi tut elimden kavra yüreğimi Allah'ım diyebilecek misiniz? Suriye'den haberler geçiyorlar Kaydı alıyorlar, gönderiyorlar. Hocalarımızı arıyoruz, durum nicedir diye. Liva usuku vissham Şam Tugayi'nda, o Şahinler Tugayi'nda bir hadise anlatılar geçer. Şam'ın şahinlerini Tugayi 15 yaşında bir genç geliyor, diyor ki kumandana bana da bir tüfek verseniz ben de o tüfekle birlikte Şam'daki meslipleri bombalayan şu adamların karşısına çıksan, bana bir türek verseniz, Şam'ın çarşaflı kadınlarının hırzına tecavüz eden, bu imam düşmanlarının karşısına çıksan olmaz diyorlar, sen küçüksün, büyü de gel yere kapanıyor ağlamaya başlıyor, diyor ki ey kumandan bana cenneti neden haram kırmak istiyorsun, ben şehit oluyor. O camiye saldıranlara, Müslüman kadınların ırzını açacağı müzelerine onların üzerine yürüyor. O alayın ilk şefidi oluyor. Geçenlerde bir camiyi bombalıyorlar, Davusselam. Kardeşlerimiz çekmişler, kayda almışlar, gömlerdiler. Yani bombalar geliyor caminin üzerine. Şöyle düşündü, o camiyi yapmak için nice zorluklara yüz gelmişler. Kimi taş taşıyor, kimi ekmek parasından arta kalanını vermiş, kimi usta sanatıyla katkıda bulunmuş. İçeride kardeşleri namaz kılıyor, onların üzerine bomba yağlıyor. Cami tutuşmuş, dışarıda gelenler gelenler içeriye giremiyorlar. Önceki ifadeleri şöyle: Diyorlar ki, Ey Muhammed, Ey bizi Ey Alemin İslam. Ey bir buçuk milyar Müslüman dünyası, ey müneyya Müslüman, bize indiririniz, kurtarırız bizi. Ya camilerimizi. Sonra alemler şiddetleniyor, bütün bir çevreyi kuşatıyor O zaman seni unutuyorlar, seni hatırlamadığını, seni bir tarafa koyuyorlar diyorlar ki, ya bu ey toprağın altındaki siyah. Ki, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurdular Allahumma, la mâni'i li mâ atayte ve la murdiye li mâ menate La mâni'i li mâ atayte Senin verdiğine kimseler engel olamaz. Engel olduğuna da kimseler veremez. Eşyaya bir nizam takdir ettin. Likülli şeyin ece. Bizi de bu acılarla imtihan ediyorsun. İşte bütün esvabı aradan çıkar Allah'ım. Sebepler dairesinde bizi huzuruna al Allah'ım. Acılar size cevabı hakka hatırlatır. Her şeyi aradan çıkarırsınız. Dünyaya bir sinema gibi bakarsınız. Perdesi var. En heyecanlı yerinde sizin de perdenizi kaldıracaklar. Hud innel mevtellehi tefirrûne minhu fe innehu Kaçtığınız, uzaklaşmaya çalıştığınız Hamadan, Hımızdan, Halep'ten gelen Kurtarın bizi ey yâin İslam bu çağrılarını Belki duymadık, duymamaya çalıştı. Ama bütün bunlarla bir gün Allah Azze ve Celle bizi huzuruna alacak Kardeşlerim Dünya böyle bir hayat Ölüm ilan değil Ölüm yok oluş değil Kabir, azabın işkencenin yurdu değil. ölüm ölümle birlikte yerinizi, yurdunuzu değişeceksiniz kabir, dilsiz bir kuyu, ızdıran mekanı değil, cennetinize açılan nurlu bir kapı olacak eğer bu acıların içerisinde Allah'ı hatırlayabiliyor Kur'an'ın şu ayetini dinliyorsanız nehmu <gülüyor> evliyâhukum hayatın dünya orsa ahirete ayi şan ayi aletti ya musulsu su su ekmek götüremeyen baba bütün bunlara rağmen innelillahi ve inna ileyhi racun diyen Mustafa'l Müslüman Allah senin dünyada dostun olsa ahirette senin yardımcın olsa ve lekun fiha ma'ictehi anfusukum ve lekum fiha ma tad'un um belki onlar saraylarda yaşıyor ama sen bu acıların içerisinde Allah'ın cennetine gittiğin zaman işte orada dünyada bulamadıklarının onlardasını yüzler necesini bulacaksın وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ وَلَكُمْ ف۪يهَا Ne istiyorsanız Allah size onları cennetinde ikram edecek O halde siz sevin Şam'dakiler Halep'tekiler, Hıvıs'takiler sizi meleklerle selamlıyor. Sizi Kur'an'ın ayetleri temsil ediyor.